bunu bana ver de giyineyim, dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, peki, dedi. Orada biraz oturduktan sonra evine döndü. Kumaşı katlayıp, o adama gönderdi. Asab ı kiram, o sahabiye hiç de iyi yapmadın. Resûlullah, onu ihtiyacı olduğu için giyinmişti. Üstelik sen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin,